Merhaba, yeni yayın döneminde İtelik'le baş başayız. İtelik, bugün nerede? Yayıncılık dünyasında neler oluyor? Yayıncılığımız nereye gidiyor? Yeni neler geliyor? Yayınlanma özgürlüğü, neler yayınlıyoruz? Hangi kitapların yayın oranında artış var? Hangilerinin mutfağında daha hareketli işler var? Ya da yayıncılığımızın dünya ile olan ilişkileri nasıl seyrediyor? Bu ve benzeri konular üzerine bu dönemin yayıncılık programı olarak açık derginin içinde yer alacak. Ben Seven Gül Sönmez uzun bir zamandır yayıncılık sektörünün çeşitli alanlarında çalışıyorum. E, Editörlük, re, e, musahihlik, redaktörlük, çevirmenlik daha sonrasında da yayıncılık eğitimleri vermek üzere alanın sektörün farklı alanlarında çok sayıda iş yaptım bugüne kadar. Ve bütün bu süreç içinde de yayıncılıkla ilgili olarak öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi yayıncılık bir usta, ustalık çıraklık ilişkisi içinde sabretmekle ilgili bir iş. Ve siz aslında sabrederseniz kendinize bir usta bulup yanı sıra da bir çırak yetiştirebilirseniz bir yayıncılık faaliyeti sürdürebiliyorsunuz. Kimi güzel kitaplarda bu faaliyetin sonucunda ortaya çıkıyor. Bugünkü konumuz... Bizim bugün içinde olduğumuz günlerde Türkiye yayıncılığında neler oluyor? Biraz verilere bakalım, biraz hakikaten yayıncıların mutfağında neler var? Önümüzdeki hafta TÜYAP'a geçerken, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı başlarken yayıncılar hangi konularla ilgileniyor? Bir parça onun üstüne konuşalım, birazcık bilgilendireyim istiyorum sizi. Geçtiğimiz hafta Frankfurt Kitap Fuarından geldi Türkiye'li yayıncılarının büyük bir çoğunluğu. Orada da Türkiye yayıncılarının yayıncılığının büyüme potansiyeli insanların üzerinde durduğu ve bir biçimde değerlendirmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi oldu. Türkiye, dünya yayıncılığı içinde geçtiğimiz yıl 13. sıradan 11. sıraya çıktı. Kitap yayınlanan kitap ayı açısından ve Piyasaya sürülen bandrollü ISBN numarası almış kitaplar açısından bakıldığında dünyanın, Dünya sıralamasında %13'den %11'lere doğru yükselirken de Basılan kitap adedinde ciddi oranda bir artış ortaya çıktı. Hangi kitaplar arttı, neler geçtiğimiz zamandan bu tarafa çoğaldı diye baktığımızda da Kabaca şöyle bir sayı vermek mümkün. Geçtiğimiz e, sene 344 milyon e, kitap e, basılırken, e, bu e, sene, yani 2015 verilerinden bahsediyorum senelik veriler olduğu için yakında 2016 açıklanacaktır. Belki programın son, son programda da onlardan bahsedebiliriz. 344, bin, e, 344 milyon e, kitap yerine 384 milyon kitap yayınlanarak e, bir e, artış oldu. Ee, yıllık bağlı adetlerinin dışında bir de ISBN verilerine baktığımızda ki ISBN verileri bize yeni tür kitapların adedini de belirliyor. Ee, oradaki farkı e, ciddi olarak büyük bulmak mümkün. Çünkü 50.000 başlıktan 50.752 başlıktan 56.414 başlığa çıkmış bir veri var elimizde. Bunu da kabaca şöyle açıklayabilirim. Sonuçta yeni 56.000 tür Yeni 6000 bin başlık yayın sektörünün içine dahil olmuş ki bu bu açıdan bakıldığında özellikle ISPN verilerinin bu denli artış göstermesi açısından Türkiye yayıncılığının parlak bir yükselme içinde olduğundan bahsedebiliriz. Bütün bunlara tekrar geri dönüp baktığımızda türler açısından ele alındığında ise 2016'nın Verilerine biraz göz atayım istedim. Neler olmuş 2016'da? Eğitim yayıncılığı yani bir bakıma ders kitaplarının da işin içine girmesiyle beraber elbette ki en büyük alanı oluşturuyor. Hemen arkasından kültür yayıncılığı ikinci sırayı kaplıyor. E, e, %100'lük oranın %58'ini eğitim yayıncılığı oluştururken %40'ını kültür yayıncılığı oluşturuyor. Akademik kitaplar %1'i, ithal edilen kitaplar ise çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. O da %2'yi oluşturuyor. Peki bundan sonra aslında bu programda en çok üzerinde duracağımız şey kültür yayıncılığı deyince biz ne yayınlıyoruz ve hangi oranda yayınlıyoruz, bütün bunların altında, alt başlıklarında neler var. Kültür yayıncılığı bir yayıncılık terimi olarak bütün kurgu ve kurgu dışı kitapları ele alan bir başlık o yüzden de hem yetişkin kurgu kitapları hem de yetişkin kurgu dışı kitaplarını çocuk ve gençlik kitapları ile inanç kitaplarını da bu kategorinin altında bir araya getirebiliyoruz ve yetişkin kurguda %15'lik bir pay özür diliyorum. Yetişkin kurgu dışında %15'lik bir pay, yetişkin kurguda %5'lik, çocuk ve gençlikte %7, inanç kitaplarında da %13'lük bir paydan bahsetmek mümkün. Kısaca bu kadar çok rakamı toparlayacak olursak neler oluyor Türkiye yayıncılığında? Gözle görülen yani basit bir istatistik okumasından da ortaya çıkabilecek olan şu ki Türkiye'de yayıncılık sektöründe olumlu anlamda bir büyüme var. Bu olumlu anlamdaki büyüme sadece sayısal verilerden ve ekonomik gelirden kaynaklanan bir büyüme değil. Kitap çeşitliliğinin artması ve bunun türlere yansıması yolunda da gelişen bir büyüme ki e, oldukça çarpıcı yeni konuların içine girdiği yeni türlerin yayınlanma imkanı bulduğu bir büyüme sürecinden bahsedebiliyoruz şimdi şöyle bir soru e, kendi kendimize şöyle bir soruyu sorup e, cevaplamaya çalışırsak da Peki mesela e, roman sayısı artıyor mu ya da e, şiir kitaplarına ne oluyor Geçen sene yani daha fazla mı şiir kitabı çıktı ya da geçen seneye göre daha mı çok roman yayınlanıyor ya da çocuk kitaplarında gözle görülen bir artış var mı gibi bir takım sorular sormayacak olursak da bunlara da yine önce istatistiklerden biraz yanıt vermeye çalışayım. Sonra da onları kendi içinde kısaca bir toparlayıp yorumlamaya çalışayım. Şimdi geçtiğimiz yıllara baktığımızda edebiyat yayıncılığı Türkiye'de her zaman en güçlü alan olmakla beraber e, giderek de artan e, bir, e, bir alan gibi görünüyor. Eğer başlık açısından okuyacak olursak mesela 9542 başlık varken 2014'te, 2015'te bu başlık 11.000'e yükselmiş ve e, hemen hemen e, %20'lik bir artışla çoğalmış. Bugünkü seyrine bakıldığında 2016'nın ilk 6 ayı verilerine bakıldığında da geçen seneki büyümenin benzeri bir şekilde büyümeye devam edecek gibi görünüyor Edebiyat Yayıncılığı. Benzer bir şekilde kültür yayıncılığı kurgu dışı kitaplar açısından 2014'te ve 2015'te 11 bin başlıkla seyretmiş. Bu yıl ise yaklaşık 15 bin başlık gibi bir başlığa ulaşacağı için kültür yayıncılığının kurgu olmayan tarafının büyüdüğünü ve geliştiğini söylemek mümkün. 2016'da peki edebiyatta neler yayınlanmış ee, türlere biraz göz atmak gerekirse tabii ki şaşırmayacağınız üzere roman en başta gelen türlerden biri sanırım hem yayınlanma oranı hem de okunma oranı açısından roman hep en başta gelen tür olarak uzun bir süre daha yayıncılıkta bestseller olmaya devam edecek. Aslında beni verileri okurken en çok şaşırtan şeylerden biri şiirin hemen romandan sonra en yüksek tür olarak karşımıza çıkması ki hiç de küçümsenecek bir paydaya sahip değil. %38 gibi bir roman oranı varken %35 şiir kitabı oranı ortaya çıkmış. Bu geçtiğimiz yıllarla en fazla şaşırtıcı kıyaslamaya ...yol açan sonuçlardan bir tanesi... ...üstüne üstlük de bence... ...yayıncılıktaki bir tabuyu da kırıyor. Şiir kitabı yayınlamıyoruz. Ya da zaten Türkler... ...şiir kitabı yayınlamıyor gibi bir tabuyu da... ...kıran bir bilgiye dönüşüyor. Romandan, şiirden sonra... ...üçüncü sırada öyküler geliyor pek tabii ki. Öykü tür olarak... ...ki her dönemde... ...yayıncıların e, ilgisini çeken... E, ...ve yayınlamaları da... ...gereken bir tür elbette. A açık arayla yani... Roman %38'i belirlerken, %38'lik bir dilimi kaplarken şiir %35'i alıyor, öykü ise %15'lik bir dilime geliyor. Ondan sonrasında ise işler oldukça karmaşık ve kötüye doğru gidiyor. Çünkü mesela tiyatro artık neredeyse hiç yayınlamadığımız türler arasında yer alıyor. Senaryo deseniz buna benzer bir, bir durumda. Kültür yayıncılığına baktığımızda da e, biyografilerin e, birazcık yer kaplamaya başladığını görüyoruz e, bu kurguluşu kitapların içinde. %5'lik bir oran e, edebi çalışmalar, edebiyat incelemeleri %11'lik bir alanı tutarken tarih, sanat, felsefe ve hukuk toplamı %43'lük bir alanı oluşturuyor. Kısaca e, bütün bu verileri yorumlamak için e, tekrar baştan başlayıp baktığımızda Evet, Türkiye yayıncılığında belirgin ve büyük bir gelişme var, olumlu bir büyüme var. Bunlar da edebiyatta kendisine bir karşılık buluyor. Her ne kadar her dönem roman çok yayınlanan bir tür olarak karşımıza çıksa da geçen senenin verileri bize şiirin de oldukça yükselen bir yayın oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bunun dışında edebiyatla ilgili incelemeler, bi biyografiler ve yine Kültür yayınları içinde yer alan e, tarih, sanat ve felsefe kitaplarının da yayınlanma e, adetleri hem başlık olarak hem de e, kitap adedi olarak e, yükselen e, bir çizgi e, seyrediyor. E, bütün e, bu, bunlara bakıldığında da e, sektörün aslında yeni ve bu alanları, bu açığı e, kapatmak için yeni konulara, yeni başlıklara ihtiyacı olduğunu da düşünmek mümkün olabilir. Şimdi bütün bu sayısal verilerden sonra bir müzik arası sanırım üzerine konuşacağımız şeyler için iyi bir ara olacaktır diye düşünüyorum. Ecoute comment je fais battre mon cœur pour toi écoute Ecoute comment je fais battre mon cœur pour toi écoute Anadana adına, donanı, benim battir por ti escucha écoute comment je fais battre mon cœur तो साकी मज़ा हार्ड listen make my heart beat for you Merhaba. İçeride e, bu yılın yayıncılık verilerini yorumlamaya devam ediyoruz. E, birinci bölümde çokça sayısal değerden bahsedip bunun e, gerçekte somut olarak neye karşılık geldiğini anlatmaya çalıştım. E, şimdi de biraz e, satın alma açısından yani okur açısından bakıldığında peki e, bir okur olarak biz rafta Satın almaya gittiğimizde en çok hangi kitapla karşılaşıyoruz ya da en çok hangi kitabı satın alıyoruz sorusuna yanıt bulmaya çalışalım. Evet e, e, az önceki verinin bu taraftaki yansıması da 3 aşağı 5 yukarı aynı. E, Türkiye'de en çok roman edebiyat içinde en çok roman e, türü yayınlanıyor. E, Okul açısından da edebiyat içinde en çok satın alınan tür roman. E, romanları kendi içinde yerli ve yabancı diye ayırdığımızda... Bunların hemen hemen rakamsal olarak birbirlerine çok yakın değerler taşıdığını göreceğiz. Geçtiğimiz 10 aylık süre içinde 8.775 yerli roman satışta yer alırken benzer bir rakama yakın bir biçimde de çeviri romanlar yaklaşık 8.900 civarında da çeviri roman okurla buluştu. Okurların en çok satın aldıkları türler arasında yer aldı. Bence okurların satın alma refleksleri açısından en ilginç tür deneme türü. Muhtelif satış sitelerine baktığınızda kitap satan sitelerde tür aramaları yaptığınızda karşınıza hangi türden ne kadar kitabın satışta olduğunu görme imkanınız olabiliyor. Basitçe kabaca yaptığınız bu araştırmada bile karşımıza deneme türünün sayısı önemli bir yükselişte olduğunu fark edeceksiniz. Bunda iki neden var. Birincisi yayıncıların maalesef kitaplarını doğru tanımlamayıp her şeyi denemenin altına yerleştirmeleri. İkincisi de gerçekten bazı yayın evlerinin yazarların toplu eserlerini yayınlarken deneme türüne de bir yer ayırmaları. Bunun dışında mektup, günlük, ve biyografi gibi türlerde okurların ilgisini çeken türler arasında yer alıyor. Özellikle mektupların sayıca çok olmasa da geçen yıllarla kıyaslandığında okur tarafından daha büyük bir ilgi topladığını görmek mümkün. Türlere bakmak ya da bu alt başlıklar içinde çeşitli başka araştırmalar yapmak da mümkün ve böylece Neyin yayıncılık dünyasında baskın bir rol oynadığını, hangi kitapların seçildiğini, hangi kitapların okunduğunu ya da hangi kitapların daha çok sattığını görmek bu tür sitelerden de yapılabilecek olan taramalarla mümkün. Bu arada Türkiye Yayıncılar Birliği'nin internet sitesi bize düzenli olarak yayıncılık verilerini alabilmemiz ve bu verileri okuyup değerlendirebilmemiz açısından 6 aylık raporlar sunabiliyor. Eğer yayıncılıkla ilgili pazar sektör açısından verileri tekrar gözetle tekrar görmek isterseniz ya da 6 aylık değişimleri takip etmek isterseniz Türkiye Yayıncılar Birliği'nin sitesine ya da Yayıncılar Federasyonu'nun Yayfedin sitesine bakmanız mümkün. Türkiye'de bütün yayıncılık verileri bu iki site üzerinden bize ulaştırılabiliyor. Dünya yayıncılığı açısından bakıldığında da, IFA'nın yani International Publishing Association'ın verdiği bilgiler açısından da 3 aşağı 5 yukarı benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin her geçen yıl bir önceki yıla %10 ekleyerek büyüyen bir yayıncılık sektörüne sahip olduğu bu yıl Frankfurt Fuarı'nda da açılış konuşmalarında dile getirilenler arasındaydı. İngiltere Yayıncılar Birliği, İtalyan Yayıncılar Birliği ve Alman Yayıncılar Birliğiydi benzer temalar üzerinden çeşitli etkinlikler ve konuşmalar yaptılar Frankfurt Fuarında. Bundan sonra İtalya'nın diğer bölümlerinde neler yapacağız bir de onlardan bahsetmek istiyorum. İtaly'in önümüzdeki programından itibaren yayıncılık sektöründen farklı kişileri ağırlayacak. Bir kısmı yayıncılığın mutfak tarafında bir kısmı da Tezgah tarafında olan kişiler olacak. E, kitapların nasıl hazırlandıkları, nasıl bir takım kitapların seçimlerine nasıl karar verildiğini anlatmak için yayın yönetmeni ve editör arkadaşlarımız, e, bu kitapların okura nasıl ulaştırıldığını anlatmak için de pazarlamadan ya da fuar yetkililerinden kimi katılımcılarımız olacak. E, bunun dışında e, yine e, Avrupa yayıncılığını değerlendirmek için bir konumuzun e, olacağını şimdiden söyleyebilirim. Programla ilgili diğer duyurları e, Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Önümüzdeki haftadan itibaren programın sosyal medya hesaplarını da sizinle paylaşacağım. E, onun üzerinden bana iletmek istedikleriniz sorularınız ya da eleştirileriniz varsa burada yanıtlamaya gayret edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyonuz açık kalsın.